...temsilcilerini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Üç arkadaşımız stüdyomuzda olacak. Şu anda iki tanesi burada. Bir diğer arkadaşımız yolda. Dördüncü arkadaşımıza ise telefonla ulaşacağız. Dört arkadaşımızın ortak özelliği Van depremi sonrasında... ...hemen bölgeye gittiler. Van ve Erciş'teki faaliyetlere katıldılar... Efe Özçağlar arkadaşımız, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Bolu Şubesi üyesi bölgede çalıştı. Umut Karapeçe, Toplum Gönüllüleri Vakfı Saha Koordinatörü, keza bölgede çalıştı. Biraz sonra stüdyomuzda olacak olan Hüseyin Karadayı arkadaşımız, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Erciş ee, yöneticisi olarak çalıştı. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Biraz sonra Hüseyin e, Karadayı da geldikten sonra e, ekibimiz tamamlanmış olacak. Stüdyo ekibimiz. Şimdi öncelikle ben e, Efe e, sana sormak isterim. E, neyle uğraşırsın? Mesleğin nedir? Ben Gaziantep Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı e, Türk Halk Müziği son sınıf öğrencisiyim. Ee, kaval enstrümanım. İnşallah bu sene bitireceğiz. Hayırlısıyla. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Ondan güzel. sonra yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel. Aynı zamanda amatör bir evet. telsizcisiniz. Evet. Gönüllü bir telsizcisiniz. Gönüllüyüm. Peki nasıl öğrendiniz Van depremini? Gaziantep'te miydiniz? Bolu'da mıydınız? Ee, şöyle oldu. Ee, Van depremini öğrenmem. Aslında İstanbul'daydım. Havaalanına çok yakın bir yerde böyle bir şeyler atıştırıyordum ayaküstü. Eee bu sırada haber geldi ama mecburen tabii Gaziantep'e uçanım Haberi nereden vardı. alıyorsunuz siz? Haber telefonla geldi. Kendi ağınızdan. Yani Kendi ağımızdan traç. bir arkadaş üzerinden evet telefonla ulaştı. Evet. Zaten genel başkanımız Aziz Şasabay'la beraberdik. Haber ulaştı. İlk önce biliyorsunuz 6.6 gibi bir değerle Doğru. ulaştı. Tabii bölgeden ilk anda haber almak. Çok zor oldu. Bir akraban bölgedeydi. Telefon ona ulaşmaya çalıştım ama tabii telefonlar ilk 3-4 saat boyunca malumunuz Kilitlendi. kilitlenmiş vaziyetteydi. Her seferinde olduğu gibi. Evet. evet Tabii haber alamadık maalesef. Sağlıklı bir bilgiye ulaşamadık. Uçak vakti geldi. Uçağa bindim. Gaziantep'e geçtim. Tabii olayın işte boyutları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca e, kar, ...gitmeye karar verip e, bir sonraki gün akşam saat sekiz gibi de kızlayın bir yardım aracıyla bölgeye hareket ettin. Bölgeye hareket ettin. Toplam kaç kişiydiniz Toplam, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti'nden? E, Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti'nden beş kişiydik. Manisa'dan, Manisa Şubemizden e, arkadaşlarımız vardı. Ben Bolu Şubesi'nden vardım. E, Manisa Şubemizden gelen arkadaşlar sivil savunmaya destek niteliğinde e, beraber çalıştılar... Ben iki gün kriz merkezinde kaldım, kriz merkezin haberleşmesine banda mı erişti? Eriştedir. Evet. Ee, i̇ki gün kriz merkezinin e, haberleşme problemlerine çözüm bulmaya çalıştım. Daha sonra da Kızılay'ın kurmuş olduğu komuta merkezine geçtim. Geri kalan üç dört günde e, Kızılay'ın komuta merkezinde oradaki haberleşme problemlerine e, çözüm bulmaya çalıştım. Evet. İlk gün ve e, ilk saatlerde sanıyorum haberleşme Esas itibariyle telsizle sağlanabiliyor evet, değil mi? Van'da er, Erciş'te de aynı şekilde oldu. İlk saatlerde oradaki bir e, amatör telsizci arkadaş e, Sağlık Bakanlığı'nın kısa dalga telsizine geçip oradan amatör frekanstan bize bilgiler ulaştırmaya başladı. E, bu gelen zaten bilgiler doğrultusunda da çoğu ekipler alarm pozisyonuna geçildi. Yani bölgeye ulaşmak e, neredeyse imkansız olduğu için. Ee, ilk bilgiler bu şekilde işte orada bölgedeki bir amatör telsizci arkadaşımız sayesinde e, işte kendisinin sağlık bakanlığı telsizini e, amatör frekansa getirip oradan bize ulaştırmasıyla biz ve diğer kamu kurumları e, otomatik alarm pozisyonuna geçmiş oldu. Daha sonraki saatlerde zaten GSM ve normal telefon hatları da devreye çalışmaya, çalışmaya başlayınca uzak haberleşmede bir sıkıntı olmadığı, çekilmeyeceği anlaşıldı. eee biraz şüphemiz vardı GSMlerde işte bölgede elektrik kesildiği için çoğu backup da kaldı yedek aküden beslemeli devam ediyordu erken saatlerde elektrik problemini de hallettiler şey uzak haberleşme problemi ortadan kalkmış olsa, oldu kalkmış oldu diğer tarafta sağa haberleşmesi aslında işin en can alıcı kısmı kısmı orası çünkü gelen birçok gönüllü kuruluş işte kamu kurumu Var. Bunların yönlendirilmesi gerçekten çok önemli çünkü sürekli e, şu şekilde kriz merkezine ihbar geliyor işte e, şu enkazdan bir ses duyduk ya da işte e, şu enkazdan bir mesaj geldi enkaz altından bu e, gelen mesajların hepsi teker teker değerlendirdi ve değerlendirilmesi için de doğal olarak kriz merkezinden sahada çalışan personeli bu bilgilerin aktarılması gerekiyordu şimdi 1200-1300 kişi rakamlardan bahsediliyor enkazlarda çalışan. Doğru. Şimdi bu kadar kişiyi e, koordine etmek çok zor. Normal zamanda cep telefonunu bilmediğiniz bir kişiye cep telefonunu orada asla ulaşamazsınız. Bu da tabii ortak kanaldan bir telsiz vasıtasıyla olması gerekiyor. E, bunu oturtmaya çalıştık orada. İki günün sonunda e, işte bir sabit cihaz kuruldu. Oradaki e, kriz masasındaki sivil savunma ekiplerine. E, daha sonra... Koordinasyon haberleşmesi işi sağlamış oldu. Erciş e, coğrafi olarak da zaten küçük bir yer olduğu için bir aktarıcı sistem ya da e, uzak mesafeli bir tersiz e, kurumuna gerek kalmadı. Kalmadı. Kalmadan iş halledilmiş oldu. Yani herhangi bir istasyon, ekstra bir istasyon kurmadan. tek böyle <gülüyor> evet istasyonu kurmadan. Kurmaya gerek kalmadan e, şey, haberleşme sağlayabildiniz. Haberleşme sağlanmış oldu. Daha sonra ben de oradan ayrılıp Kızılay'ın e, Erciş e, içinde kurduğu... Şadırkent'te komuta merkezlerine geçtim. Onların ihtiyaçları da olsun. Onların bir roleye ihtiyaçları vardı. Üçüncü gün onların getirdikleri seyyar rollerini kurduk. Çünkü onların Van'la haberleşmesi gerekiyor. İşte depoları e, Erciş dışında. işte Erciş'in içiyle haberleşmeleri gerekiyor. E, rolelerini kurduk. Daha sonra kızlayın kendi iç haberleşmesi ve e, diğer kurumlarla olan işte mutfağa lazım olan su ihtiyacının işte itfaiyeden karşılanması ya da işte güvenlik sorunlarıyla ilgili emniyete bilgi verilmesi ya da işte aynı şekilde telsiz kul kullanan diğer kamu kurumlarına e, ulaşılması hakkında. Dört güne yakında kızlarla beraber orada çalıştım. Daha sonra bir sisteme oturduktan sonra da geri döndüm. Geri döndüm. Ee, Tıraç'ın üyeleri arasında tıraç profesyoneli olan var mıdır? Aslında e, amatör telsizcilik amatör kavram olarak Gerçekten yani yerleşmiş bir kavram hani e, profesyonel dediğimiz olay zaten işi parayla yapanlar evet. e, Kendimde müzisyen olduğum için profesyonel dediğiniz anda bu işi maddi bir Doğru. getiri olarak yapanlar e, Bunu bu şekilde yapanlar profesyonel olarak yapanlar bu işi çok sınırlı biliyorlar aslında e, Çünkü evet. ellerindeki tersizler programlı işte sadece belki işte 16 kanal ya da 99 kanal bir kanal bilgisi. Bir tek onu biliyorlar. Onun haricinde pek bir şeyi yok. Bilgileri, Bilgileri yok. Bilgileri yok. Evet. Ama bizim öyle değil. Biz işte sürekli yanımızda telsiz taşıyoruz. İşte sürekli telsiz. Cep telefonundan çok telsizle vakit geçiriyoruz. İşte yani gerçek anlamda amatörsünüz. Gerçek anlamda amatörsünüz. Amatör, amatör sürekli, ve gönüllüsünüz. Evet sürekli e, elimiz telsizin içinde olduğu için e, hiçbir, hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Yani yaptığımız işin devamını normal bir şekilde o gittiğimiz yerde de aynı şekilde devam ettiriyoruz hepsi bu. Evet. Daha önce hiç acil müdahalede bulundun mu? Daha önce bundan bir önce Elazığ'da olan depremde Elazığ, depremi de. Elazığ depreminde gene ilk saatlerde haber aldık. Oraya da aynı şekilde Gaziantep'ten iki arkadaş gitmiştik. Elazığ'da da aynı şekilde kızlarla koordineli çalışmıştık. Gene kriz merkezine bir istasyon kurduk. Gelen çadır yüklü tırlar yolda ...haber alınamamış bir süre... ...onlardan haber aldık... ...belli bir ihtiyaçları vardı kriz merkezinde... ...bunlar... E, ...Kızılay'a işte ...çadır, battaniye e, gibi... ...onları yaptık ve geri döndük... ...evet... E, ...bunun dışında başka bir şey... ...bunun dışında iki tane helikopter kazasına... E, ...bu son helikopter kazalığını. kazalarına... ...kazalarına e, şey yaptım... ...katıldım, o çalışmalara evet. katıldım... ...bu kadar... ...peki... E, ...efendim hemen ben... E, ...Umut Karapeçe'ye geçmek istiyorum... Toplum Gönülleri Vakfı, Sağ Koordinatörü. Evet e, Umut, e, senin de bir hikayen var herhalde. Evet. Şimdi onu dinleyelim. Nasıl bölgeye gittiniz, Toplum Gönülleri Vakfı e, ne zaman harekete geçti? Bir kısaca onları alalım. Ee, aslında şöyle oldu. Biz bugüne kadar hiç böyle bir doğal afete reaksiyon verememiştik toplum gönülleri vakfı olarak. Böyle bir e, daha önce öğrenilmişliğimiz yoktu. Pratik anlamında uyguladığımız bir çalışma yoktu. Ee, Diyarbakır'da bulunan toplum gönücüsü arkadaşlarımızın e, Van'daki ilgili arkadaşlarla görüşmesiyle başladı süreç. Van'da bulunan toplum gönücüsü gençler bir yerden sonra e, kendileriyle iletişime geçip bir iletişimde... ...fizibilite çalışması yaptık ve sorduk dedik ki ne yapabiliriz, gelsek ne yapabiliriz? Çünkü gelmek istiyorduk. Daha sonrasında Diyarbakır'dan 4-5 kişilik bir ekip çıktı yola. O arkadaşlarımız Van'a gidip gerçeklikle yüzleşince bir orada bir yardım ihtiyacı oluştuğunu anladık. Bunun hemen hemen gitmek isteyenler, vakıfa başvuran arkadaşlarımızla birlikte buraya doğru yol aldık. Oraya gittikten sonra... Tabii bu kendi içinde de gönüllü. Yani tabii, tabii. gitmek isteyenler başvuruyor tabii, ve tabii, onlar tabii, tabii. Yani gönderiliyor. Vakıfın yol açıcılığı mevzubayız. Bunu hiç, hiçbir şekilde evet. şey yapamayız, yalanlayamayız. Vakıf destekli de her şekilde... Ama ilginç olan bir şey vakıf içerisinde gönüllü olarak çalışan arkadaşlar inisiyatif alıp oraya gitti ve bunun üzerine vakıfta bir tutumsa bu tutumu destekleyip vakıf olarak biz burada olmalıyız dendi ve bunun üzerine şu an mesela başvurularla süreçlerle 3. dönem gönüllülerimizi alıyoruz oraya giden. Burada, bu işin bir koordinasyonu oluştu. Otobüsler kalkıp oraya doğru yol aldı. Oradaki insanlara konaklama gibi işte oradaki yeme içme gibi süreçler hakkında bilgiler verilmeye başlandı gibi gibi. Ama en başa dönersek bir telefon görüşmesiyle başladı. Van'daki durumu Van'daki toplum gönüllüsü gençlerden öğrenip ayrı biz burada duramayız. Trabzon gönüllüleri Vakfı Banda'da örgütlü. Tabii. Tabii, tabii. Evet. Yani Türkiye'nin 95 tane farklı noktasında örgütlü olduğumuz için bu A üzerinden baktığımızda bize avantaj sağlıyor aslında herhangi bir kriz yönetim mevzusu ise. durum bu şekilde bu şekilde başladı bizim hikayemizde. Oraya gittiğimizde biraz daha tabiri caizse el yordamıyla orada bir alan açıp kendimize yer bulduk çünkü daha öncesinde hazırlanmış herhangi bir stratejimiz, politikamız yoktu toplum gönüllülere gidip orada çuval hazırlar ilk yardım malzemeleri, ilk malzemeleri gıda malzemelerini istifler ve ardından insanlara ulaştırır gibi bir pratiğimiz yoktu yani lojistik tarafında Tabii ki. görev alacağınıza ilişki ama şu an böyle bir konumumuz oluştu ister istemez çünkü işte Van'da bulunan ili özel idare B kampüsünde e, tamamen toplum gönüllüsü gençlerin inisiyatifi altında çalışmalarda bulunuyor orası. Televizyonlarda Or çok izledik tabii. Evet. Yani toplum gönüllüsü olduğunuzu e, evet, belirten evet. herhangi bir işaretiniz yani e, mümkün yoktu. Oldukça, mümkün oldukça bunu e, reklam üzerinden değil, iş üzerinden anlatmaya evet. çalıştık. Çünkü burada bir ihtiyaç var ve dışarıda insanlar gerçekten sıkıntılı durumda. Yani e, Erciş zaten bence çok farklı bir şekilde yansıtılıyor ama uan merkezde çok iyi bir şekilde yansıtıldığı söylenelemez. E, oradaki organizasyon yapısı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Herhangi bir kriz yönetimi mevzubu değil ve e, her gelen sivil toplum kuruluşu veya her gelen kurum kuruluş artık neyse el yordamıyla bir bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yaptı evet o süreçte. Evet. Yani böyle oldu bizim Yani bu başlangıç. yapıda çok büyük bir değişiklik yok. Bir dönüp 1999 ...depremi sonrasına döner isek. Yani ben İzmitliyim. Oradan açıkçası... Öyle şunu, mi? Evet yani şurada... Şu, ...yani nacizane oradan... ...kendimce karşılaştırmalar yapabileceğimi düşünüyorum... ...gördüğüm e, çalışmalara bakarsak... ...Van daha... E, yani çok açık söylemek gerekirse daha organizasyonsuzdu ve daha insanlar, e, kurumlar, kuruluşlar kendileri bir şeyler yapmak için yaptılar. İzmit'te ise daha e, organizasyon yüksekti ve daha ya özellikle yardım dağıtma, özellikle insanlara e, ulaşabilme açısından daha fazla bir inisiyatif vardı İzmit'te. Van'da ise bu daha... E, Sanki yani bir kermes var ve insanlar oraya yardım gönderiyor. Ve işte ilgili kişiler de yardımı zamanı gelince ve istedikleri zaman dağıtacak bir gibi bir durum var. Hı -hı. Aslında dışarıdan gelen ekiplerin hepsi bir koşturma bir panik halinde. Bir telaş var. Çünkü oradaki ihtiyacı görüyorlar ve bunun karşılanması için. Bir evvel destek olmak istiyorlar. Ama ne yazık ki aynı şeyi sorumlu olan devlet yönetimi, devlet mekanizmalarıyla alakalı... ...ilgili kişiler için söyleyemeyeceğim... ...çok açık söylemek gerekirse... Yere, ...yani bunu yerel içinde... ...düşünebiliriz, yerelin... ...daha önce de yaşadığı imkansızlıklar... ...fakirlik, evet. işte... ...barınma sorunları gibi şeylerin de... ...etkisi, etkisi var. var, çünkü... ...oradaki durumda meşrulaşıyor bu sefer... ...yani ölümler meşrulaşıyor, zaten ölüyorduk... ...ölüyoruz şimdi, yani, afetle ölüyoruz, şey fark ne fark etmiyor. etmedi... Evet gibi bir durumda olabilir. O yüzden coğrafya anlamda Kocaeli ile Van'ı mukayese ettiğimizde ilginç çıkarımlar oluşuyor ikisi arasında. Çünkü Kocaeli daha Türkiye'nin zengin muhiti işte yüzde sosyoekonomik düzeyi çok yüksek Van'a göre. Körfez de göre... depreminde kaç yaşındaydın? 17. Ee, 16 veya 17. Yani, ve bölgedeydin. Evet, Deprem evet, sırasında. Evet, evet. evet. Bölgedeydim evet. yani birebir ben de ailemle birlikte yaşadım. Hatta ailemden kayıplar da vardı. Kayıplar oldu. Yani gitmek için de o Başım sağ olsun. Evet. Ya, sağ yani gitmek için de biraz o yüzden inisiyatif aldım açıkçası. Çünkü orada yaşadığım şeyleri Van'da Çok bildiğin. Evet. evet. Yani duygusal anlamda da çok büyük bir ...hissiyatım oluştuğunu düşünüyorum. Ve gittiğimde evet. hiçbir şey değişmemişti. Aslında Van'la Kocaeli aynı şeydi. Sadece Koca, Van merkezde yıkımlar çok fazla değildi. Ee, baktığımızda da süreç biraz daha bizim açımızdan... ...benim açımdan en azından daha anlaşılabilir oldu. Evet. Ee, benim e, ilk aldığım haberlere göre... ...gittiğinizde barınma bile ciddi bir sorun olmuş. Tabii tabii. Bir kısaca bilgi verebilir misin? Tabii şöyle ki zaten e, biz ilginç olanlardan... İlginç olan hikayelerden biri de şu biz oraya gittiğimizde yani beş kişilik arkadaş ekibimiz ilk işte Diyarbakır'dan çıkan yola çıkan arkadaşlarımız oraya gittiğinde biraz e, yani gözlerimiz kapalı gittik. Nerede barınacağız ne yapacağız ne edeceğimizi çok fazla bilmiyorduk. Bu da bize e, ilginç bir süreç doğurdu. Daha sonrasında ilk gece konaklamayı bir şekilde işte uyku tulumu çadırla yaptıktan sonra İl Özel İdare B kampüsüne yerleşince biz orada kalma yeri aramaya başladık. Ve en son şu an bile hala kullandığımız aslında bir 302 eski model 302 bir otobüsümüz var. Mercedes. Evet e, bu otobüs e, çok kötü durumdaydı. Camları kırıktı işte içerisinde koltuklar ve fareler geziyordu. Onu biraz böyle temizledik koltuklarını söktük işte halı flex serdik ve üzerine şişme e, uyku tulumları işte şişme yataklar yerleştirip uyumaya başladık orada. Kapattık üstünü su geçirmez hale getirdik. Bu da bizim için inanılmaz bir öğrenme süreci oldu çünkü orada durmak istiyorduk. Orada iş anlamında bir yer edindik yönetim bazında işte oradaki kriz yönetiminde bize yer sağladılar ve dediler ki siz burada bu işi yapabilirsiniz. Sorumluluk almıştık artık vakıf olarak. Bunun tamamını erebilmek, tamamını getirebilmek için de orada bir konaklamamız mevzuba istiyorduk. Daha sonrasında vali olsun işte e, işleri bakanı olsun biz ziyaret ettiğinde işte istiyorsanız çadır ihtiyacınızı karşılayabiliriz dediğinde bize aynı cevap verdik yani biz bir şekilde barınıyoruz bir sıkıntımız yok ama derdimiz buradaki yardımların insanlara ulaşması bize çadır vermeyin biz bunu bunun yerine insanlara verin çünkü ihtiyaç çok fazla gibi şeyler yani mesajlı söylemlerde bulunmaya çalışıyorduk. Çünkü direkt mesaj veriyor olmak çok zor. Direkt söylüyor olmak çok zor. Biliyorsunuz kraldan çok kralcılık mevzu ve bu tarz kriz yönetimi süreçleri. Doğru. De. Bu yüzden de e, biz daha çok orada bir şekilde barınıp bir şekilde sorumluluk aldık ve şu an hala ekibimiz 35 kişilik bir ekip var orada. Hala devam ediyorlar. Hala devam bunlar. ediyorlar. Hala çuvallıyorlar gıda yardımlarını. Herkese eşit ulaşmasını sağlıyorlar. Hala gidip dağıtıyorlar. Ha aynı zamanda dağıtımda da bulunuyoruz. Evet yani öyle arada mi? arada kamyonlarla biz de çıkıyoruz. Çünkü e, yani nereye gittiği bizim için önemli, ne için çalıştığımız bizim için önemli. İlk e, ilk başlarda ne yazık ki e, o korku var ya hep hani bir tar birine taraf mıyız, bir şekilde destek mi oluruz, bir partiye mi yardım yardım ediyoruz gibi. Bunu çok sorguladı toplum genelinde gençler ilk başta ve kendi aramızda da oradaki yönetimlerde de çok tartışmalar yaşandı. Burada hep bir pozisyon almaya çalıştık ve en sonda aldığımız pozisyon şuydu. Bu yardımlar bir şekilde ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. Bunu denetleyebilmek için arada biz de kamyonlarla gidebiliriz oldu. istediğimiz şeyi yaptık. Arada kamyonlarla gittik, dağıttık, köylere gittik, ihtiyaçları gördük. Bu ekip için belki kötü bir şeydi. Çünkü kapalı bir kampüste, kapalı bir ambarda oturup, Oradaki çalışmayı düzenli olmak aslında çok iş üzerinden bir durum. Afet yönetimi üzerinden bir durum değil. Ama ne zamanki sahaya inip gerçekliklerle köylerde yüzleşip evsiz olan insanların kötü durumlarını görünce o zaman motivasyonları da düşüyor ekibin. Bununla yüzleştiğimizde aslında ekibin motivasyonunu tekrar yukarıya kaldırmak için çeşitli çözümler yaratmaya çalıştık. Çeşitli şekilde onları motive etmeye çalıştık tekrar. Bu bizi en zorlayan süreçlerden bir tanesi çünkü kapalı alanda kalmak gerçekten sadece iş yapmak açısından kolay. Ama dışarıya çıkıp işte daha çok enkazlarla yüzleşmek, halkın gerçek durumuyla yüzleşmek ve o zaman gelip tekrar yavaş sallanarak kriz değilmiş kermes havasıyla takılmak... ...açıkçası bizi çok yordu ve üzdü. Bu yüzden de kendi aramızda yönetim... ...oradaki yönetimle devamlı çatışmalar oluştu. Ama yani, bu da çok öğretici bir süreç değil muhakkak, mi? Her iki taraf yani Muhakkak çünkü bizim hırsımız arttı... ...ve bu sefer daha fazla bastırmaya başladık yönetime. Daha çabuk kamyon getirin... ...daha çabuk dağıtım yapın... ...daha çabuk tırları park edelim ve boşaltalım gibi gibi. Yani hatta o kadar ki... ...herhangi bir daha öncesinde... ...kriz yönetimi stratejisi mevzu bahisi olmadığı için... Van'da, Mevzu bahis olan çalıştığımız ambarların tek kapılı ambarlardı. Ama mesela orada şöyle bir şey gerekiyordu. Bir yerden mal indirirken diğer taraftan da hazır olan çuvalların çıkıp insanlara aktarılması gerekiyor. Dağıtılması gerekiyor. O yüzden de diğer bir kapıya ihtiyaç var. Biz kırmayı teklif ettik. Başka bir duvarı kırıp oradan dayı hemen malları çıkartalım, insanları ulaştıralım. Bir yerden indirirken diğer taraftan çıkartalım. Bir lojistik diye. depo gibi çalıştıracaksınız. Malkı, evet, tam Tabii. bu. Tabii ya işte kırmayalım çünkü daha sonrasında şöyle olur böyle olur gibi şeyler saçma bence ee, cevaplar aldık. Bu da yani en başa dönersek konuşmamızın işte yani insanların zaten mevzubahisinin hayatlarında yoksulluğu meşrulaştırıyor. Yani çünkü onların bir ihtiyacı var ama ihtiyaç zaten normal hayatta da karşılanmıyordu şu anda karşılanmıyor gibi bir durum var. Bence bu benim tamamen çıkarımım. Bu da baktığımızda kendi öğrenmelerimiz için en acısı, en üzücüsü oldu, üzücü şey oldu bizim için. Çünkü yani orada bir iş var. Dışarıdan gelen tüm ekipler bir emek sarf ediyor ama yerel yönetim ne yazık ki bu kadar rahat davranınca biz de yani, yani biz yanlış bir yere mi geldik acaba burada kriz yok mu gibi düşünüyoruz düşündürttü. Hala da düşündürtüyor. Şu an telefon konuşması yaptığımda arkadaşlarımda hiçbir şeyin değişmediğini, aynı rahatlığın devam ettiğini, işte tırların yine üç gün beklediğini, yine yardımların indirilmediğini. Evet ee, son, e, valinin son bir açıklaması var. O beni de çok şaşırttı. İşte e, artık kamyon göndermeyin. Bir kamyonu boşaltmak için yüz kişiye ihtiyaç var e, gibi şöyle, bir açıklama. Yani işin ilginci şöyle bir süreç var. Orada indirme ee, ve işte dağıtım işlerinde biz sorumlu olduğumuz için Sorumlu demeyelim de biz inisiyatif alıp organize ettiğimiz için Valiyle kendim yaptığım görüşmelerde 3000 kişinin istihdam edileceğini söyledi Bu az bir rakam değil yani ee, 3000 tabii. iş kurdan gelen 3000 kişinin istihdam edileceğini söyledi Ama ben son gün ayrılırken hala tır boşaltıyordum Yani e, söylem var ama eyleme dair bir muhatap yok Çünkü iş kurun adamları 250 kişiydi ama o kadar çok tır var ki... ...o kadar çok yardım var ki... ...bunları uygulayıp, bunları dağıtıp, indirip... ...ya orada bir operasyon var... ...o operasyonu ne yetkililer, organizatörler yeti sahibi... ...ne çalışacak elemanlar bir öğrenmeleri var... ...ne de lojistik anlamda bir alan var bu... ...yardımları tırlardan indirip muhafaza edebilecek. O yüzden baktığımızda yani... 3000 bin kişinin istihdam ediliyor olması da bir çözüm değil. Bunu anlatmaya değil, çalıştık tabii. onların oldukça... çalışacakları alan vesaire falan... Evet. ...komple düşünülmesi gereken Zaten şeyler. Zaten bizim ilginç bizim için ilginç olan hikayelerden bir tanesi. Biz oraya sadece genç olarak giden 5-6 kişilik bir ekipken, şu an Van'da B kampüsünde, İl Özel İdare B kampüsünde bütün yardım malzemelerinin nereye konulacağı, hangi tırın nereye park edileceğine kadar e, sorumluluk almış olan bir ekip olmamız. Evet. Yani, kolların içinde neler konulacak? Evet. Yani hatta bize hep bir yere şey demişler, gelin kriz yönetimini birlikte yapalım. Kriz, kriz masasını birlikte yönetelim. Ben de ki adına ve kurumum adına dedim ki eğer bize kriz yönetimini teklif ediyorsanız bu çok acı bir durum. Ne yazık ki biz bunun altına giremeyiz ve burada kendim yetim olmadığının nazane düşünerek, şey, ya yani çok, çok çok kötü. Gerçekten televizyonlardan yansıtılan e, gerçeklikle vanda yaşanan gerçeklik arasında çok büyük bir fark, fark var. Evet. Çok büyük fark evet, var. Doğru. Evet. E, şimdi bir e, müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz. I think of tears I think of rain on shingles I think of rain I think of roses Blue I think of rose My heart begins to tremble to the Zodiac and Zayn, she's gotten into tarot cards and potions, she's laying her religion on her friends, on her friends, on her friends, friends who come to ask before for the future, friends who come to find Signs and seasons that don't suit her She'll prophesy your death She won't say when, won't say when, won't say when her have and treat you like a martyr it is her blackest spell she put you in put you in put you in in sorrow she can lure you where she wants you inside your own self pity there you sway in sinking down to drown Still haunts it's you And only with your laughter can you win Can you win, can you win You win the lasting laurels with your laughter It reaches like an arm before you sing To win the solitary truth you're Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız ve ikinci bölümdeyiz. Hüseyin Karadayı da aramıza katıldı. MAK Vakfı Acil Müdahale Ekibi, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Hüseyin arkadaşımız da Erciş te çalıştı ve orada çalışan ekibin yöneticisiydi. Hüseyin hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar herkese. Evet, e, stüdyomuzda ayrıca Efe Özçağlar... ...Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Bolu Şubesi üyesi... ...Umut Karapeçe, Toplum Gönüllüleri Vakfı... ...saha koordinatörü var. Biz şimdi Umut Dinç Şahin'e bağlanacağız. E, GA Arama Kurtarma Ekibinden. Umut merhabalar... Merhaba Gülhan Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Esas e, sizleri merak ediyoruz tabii. E, döndünüz, geldiniz. E, acaba bölgede ekip kaldı mı? Evet, bölgede ekiplerimiz hala çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle e, Van merkezdeki ekibimiz e, hem köylerde tespitler yapıyor, hem e, onun dışında çeşitli malzeme destekleyen de ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunuyor. Bayram döneminde bir kez daha gideceğiz. Evet, arama arama kurtarma çalışmaları e, sona erdi mi yoksa hala devam ediyor musunuz? Yani biz e, 7. günün sonuna kadar e, arama ekiplerimizi beklettik. Çünkü ses dinleme cihazları onun dışında kameralarla e, ekiplerimiz bulundular. Ama e, 7. gün sonunda Ahmet Kriz e, merkezinin verdiği kararla geri döndük. Evet toplam Çünkü... kaç kişiydiniz? Toplam 53 kişiydik. Ee, depremin zaten olduğu e, yaklaşık bir 45 dakika içinde e, Van ekibimiz çalışmaya başladı. Biz de 5-5 saat sonra bölgeye ulaştık. Van'da GA örgütlü müdür? Tabii tabii. tabii ekibimiz mevcut. Ekibimiz mevcut. Yani e, yaklaşık olarak 7 senizli çalışmalarını sürdürüyor. Bu çok, çok büyük bir avantaj tabii. 45 dakika sonra evet. müdahalede evet. bulunmanız evet. Yani tabii şöyle, e, hemen ailelerini e, kontrol ettiler. Tabii. E, ki ondan sonraki çalışmalarda da bu e, yeniden 1999'a Marmara ve Düze depremlerine bir anlamda geri dönüş oldu bizim için hatırlamak anlamında. E, kendi yakınlarını kontrol ettikten sonra yaklaşık bir hafta onlar da bölgede kaldılar. Çünkü Van'da da e, çok büyük bir kesim çadırda kalmaya başladı. Çünkü çekincelerden dolayı yedenden bir deprem olma riskine karşı, o yüzden ailelerini, yakınlarını da e, bir şekilde bırakıp Erçik'e e, geçtiler onlar da. E, dediğim gibi altıncı saatten sonra birlikte Erçik'te çalışmaya başladık. E, Bizzat kurtarma e, operasyonu e, bizim için 72 saat sürdü. E, evet. 55 kişi durmadan, e, 53 kişi hiç durmadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürdük bu şekilde. Sonuçta yani. da çok başarılı e, oldunuz. E, yani kurtardığınız insan sayısı. Bunlardan da biraz kısaca bahseder misin lütfen? Evet. Yani 24 kişi ulaştık. Canlı olarak enkazdan e, kurtardık. 3 kişiyi diğer ekiplerle birlikte zaten kurtardık. Zaten bu operasyonlarda bütün herkesin eline sağlık. Bütün ekiplerin, oraya gelen bütün gönüllerin, devlet görevlilerinin Orada kim çalıştıysa, enkazı elini sürdüyse ellerine sağlık. Hani hiçbirimiz birimizden daha büyük bir iş yapmış daha başarılı diyemem. Ama sonuçta yani biliyorsunuz bu sırada birçok da görev aldık. Bir anlamda e, bir enkazı yönlendirdiler. Gider gitmez bizi. Kulüpler sokağındaki bir enkaz. Orada çalışmaya başladık. Enkaza beş yerden girdik. Sadece o enkazdan 16 kişi canlı olarak kurtardık Tabi e, çok zor enkaz verdi Duran Bey. Yani, Bunu herkes de, söylüyor. Tabii. Yani tüneller daha sonra yüze geldiğimizde bir kez daha konuşmuş göstermek size resimlerinde. Tüneller çok derin tüneller kazıdı. Mesela bir tane binada e, dört kat aşağı iniyordu. Yukarıdan tünel kazılarak ve aşağıdan aynı zamanda bir tünel alışılarak. Bir şey, tünel, bir yöntem. O şekilde ulaşıldı. Yani hani e, ve enkazın içinde tabii ki ilk kişinin çalışabileceği bir yer vardı. Sürekli vaziyalı bir şekilde Çalışma oluyordu, enkazı boşaltma oluyordu tabii. Halk doğal olarak 24. saatten itibaren kendi maalesef ki rahmetli olmuş cenazelerini çıkartmak istiyorlardı Bu tabii ki yaşanan büyük bir şey oldu Çünkü cenazelerin bir kısmı aşağıda bazıları görülebilir ya da hissedebilir durumda Ama aynı zamanda <gülüyor> bir yandan canların kurtar kurtarılması var ve kulüpler sokağı dediğim yer kahvehanelerin bulunduğu yerdir. Yani Birçok kişi oralara girmiş. Ee, onun dışında üst katlarda işte gün yapan e, evler vardı. İnsanların toplandığı bir zamandı. O yüzden orada bayağı yoğun bir çalışma oldu. Ee, binlerce kişi vardı zaten enkazın etrafında. Enkazı boşaltmak çok güçlü. Güçlük oluyordu zaman zaman. Özellikle başlarda değil mi? <gülüyor> Aslında başlardan yani başlarda evet ama sonlara doğru daha şimdi konu gelildikçe enkaz ben almak biraz daha zor oluyor çünkü bir de yani tüneller kazdıkça binalarda çalıştıkça binanın kendi dengesi veya oturma pozisyonları da değişiyordu yani açıkçası bir hafta boyunca hiç e, dünyada ne oluyor neyse onu hiç bilmeden sürdürümeye çalıştık ve diğer bütün ekipler de aynı şekilde. Ondan sonra 3. günden itibaren e, 55-53 kişinin hepsi de enkazlı çalışamadığı için e, bir grup köyleri testide gittik, mahalleleri testide gittik. Bir biz, e, insanları bulduk. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bir afetten sonra hani gerçekten isteyenler, talep edenler, mesela kaymakamlığına ne bir sürü kişi geliyor ama istemeyen kişiler var. Yani yaşlılar var ya da. Kendi gururundan dolayı hani öyle bir sıraya girmek istemeyen ya da o kalabalığa katılmak istemeyen kişiler var. Onları bulmaya çalıştık. Ee, ondan sonra hem bizim gönüllerimizin yolladığı ekipmanlarla hem de bizim kendi toparladığımız malzemelerle birlikte bölgeye tesli çalışması yapıp ondan sonra çeşitli işte dağıtımlarda bulunduk. Evet e, şunu e, merak ediyorum e, diğer arkadaşlara stüdyodaki diğer arkadaşları da sordum daha önceki Herkese selamlar Aa, Çok teşekkürler Onlar da selamlarını iletiyorlar e, Bundan önceki e, müdahalelerle bu müdahale arasında e, herhangi bir farklılık görüyor musun veya gördüklerin nelerdir bir karşılaştırma yaparsak Özellikle arama kurtarmayı kastediyorum. Ya, arama kurtarmada gerçekten e, büyük bir adım e, vermişiz. Zaten sadece e, bütün ekipler adına konuşuyorum. E, sadece Türkiye'de değil dünyada da birçok afeti katıldıktan sonra Türk ekipler daha fazla bir tecrübe kazanılıyor. Ve enkazı okuma ya da enkazla temas kurma, enkazın içindeki çalışmalar çok daha artık tecrübeli bir şekilde gerçekleşiyordu. Ama tabii inşallah e, İstanbul depreminde nasıl olur o konu biraz daha şey. Uluslararası yardım alınmaması konusuna hani burada yeri gelmişken söyleyeyim çok katılıyorum. E, birinci günde tabii ki bazı ulaşım kaosları vesaire yaşandı ama e, onun dışında şey arama kurtarma ekipleri açısından gayet... Evet ara, ama evet. arama kurtarma ekipleri açısından değil mi? E, arama kurtarma ekipleri açısından... Evet. evet, evet. Peki, yani e Tabii ne, ne, ne bir şey var mesela, yani bir kıza, kız çocuğumuza ulaştı. Hani üç saat sonra geç 3 saat geç ulaştıysa bir e, bacağının kesilme durumu ortaya çıkacak. Hani anlatır diyorum olduğunu Bu anlamda Afat, e, uçaklar kaldırarak e, ya da dar hızlı hareket ettirerek iyi bir şey yaptı. Çünkü biz mesela e, grup olarak yani karar vermiştik bir uçak tutup gideceğiz. Ama Uçak kaldırıldı. Ona bindik. Yani kısa zamanda ulaşma imkanımız oldu. Evet. Oradaki ekiplerimiz de etkin bir şekilde. Koordine oldular. O hızlı bir şekilde bölgeye ulaştık. Evet. Umke ekibi de sanıyorum <gülüyor> sağlık alanında oldukça başarılı bir performans gösterdi. Evet. Evet. Kesinlikle. Yani biz mesela kurtardığımız herkesi, bizim ekibimizde doktorlarımız da vardı. Ama Umke diye bağırdığımızda onlar gelip biz buluyoruz. E, Tüneller açıyoruz. Kişileri bir, bir çıkarılacak noktaya getiriyoruz ama umki bulunması gerçekten şeydi. Evet. Çıkmadan e, bu, önce müdahalede bulunuyorlar. Ve çok pratik bir şekilde çalıştık. Evet. Yani takımlar arasında ekipler arasında hiçbir e, şey e, problem olmadı. Hani önceki zamanlarda yaşanmış olan zorluklar, sıkıntılar, hiçbir yaşanmadı. herkes bir arada e, omuz omuza çalışmayan bunu söyleyeyim. Peki, Umut çok çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ evet, olasın. Bayram döneminde bir kez daha gidiyoruz. Orada rehabilitasyon çalışmalarında bulunuyoruz. Evet, bundan sonrası da çok önemli tabii. Çok çok önemli, çok önemli. Oradaki, stüdyodaki bütün arkadaşlara, dostlara sevgilerimi iletiyorum. Ülkenizde selamlıyorum. Sağ ol canım, çok çok teşekkürler. Çok Ellerinize sağlık. Sağ, sağ olun. Sağ olun. olun. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakal. Evet. Telefon hattımızda Umut. Dinç Şahin vardı. Gea Arama Kurtarma ekibinden arkadaşımız. Ee, şimdi sıra Hüseyin Karadayı'da. Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale ekibi. Hem Van hem Erciş'teydiniz. Öyle mi? Erciş'te. Erciş'teydiniz. Erciş'te, evet Erciş'te. Peki bir e, sen de e, kısaca anlatır mısın? Nasıl olduğu... Ee, neler yaptınız biz aslında bugünkü programda biraz da evet. e, aramızda sohbet ederiz diye düşünüyorduk ama evet. ona vaktimiz kalmadı çünkü herkesin anlatacağı aslında çok da e, fazla e, unsur var Kesinlikle. Ee, bir şeyin mahalle afet gönüllüleri acil müdahale ee, ...ekibi nasıl... E, ...olaya dahil oldu... ...ve bölgede ne çalışmalar yürüttü? Evet, e, kesinlikle zaten... hani bunu bir e, programla... E, ...konuşulacak bir şey Bitirmek değil. Mümkün <gülüyor> Bitirmek değil. mümkün Doğru. değil. E, biz 17 Ağustos'a milat demiştik. Aslında her çalışma bir milat... E, ...olması lazım. Her çalışmadan... E, ...bir takım dersler çıkartılması lazım. Hem toplum olarak hem... E, ...bu konuda çalışan bütün kurum... ...kuruluşlar, STK olarak dersler çıkartmamız lazım... Tabii ki biz de e, kendimize bir takım dersler çıkardık. E, ben öncelikle hani, e, bir takım şeyler konuşuldu. Onların e, üzerinden çok fazla geçmeyeceğim ama e, bir takım kazanımlar var tabii evet. bu çalışmada. Bunu, yani Bunu, bunu kazanımlardan bir bunu tanesi, çok önemli. Kesinlikle. E, e, AFAD'ın e, İstanbul'dan olsun, Türkiye'nin diğer yerlerinden olsun arama kurtarma ekiplerini, yani ilk müdahale edecek olan ekipleri hızlı bir şekilde oraya ulaştırması önemli bir kazanç. Kere bunun üzerinden geçmek lazım. Ee, en önemli kazançlardan bir tanesi ki benim açımdan biraz önemlisi, önce aynı evet, konuyu vurguları. En önemlisi umkenin e, varlığı ve e, hani iyi ki kurulmuş, iyi ki var denilecek bir umke. Sağlık evet. Bakanlığı'nın kurduğu çalışma. Ulusal medikal. Evet, ulusal medikal kurtarma, kurtarma ekibi. ekibi. Çünkü 17 Ağustos depreminde de ben arama kurtarma çalışmalarında bulunmuştum. Orada en önemli şehirden bir tanesi kurtarmacıdan yanında sağlık ekipleri yoktu. Ee, çok ciddi problemler yaşandı. Bildiğimiz kadarıyla e, orada kurtarılan insanların büyük bir bölümü kaybedildi. Ee, sadece e, kurtarılan insanların e, büyük çoğunluğunun yani %99'unun e, yaşama tutunmuş olması bile UMKE'nin... E, Oradaki varlığını ve Türkiye'deki çahanesine yazılmış olmasının en büyük göstergesidir. O yüzden ben e, bir kere hem Sağlık Bakanlığı'nı hem de UMKE'cileri buradan gerçekten yani alkışlıyorum. UMKE ya, aynı zamanda gönüllü bir kuruluş. Kesinlikle. Yani kesinlikle. faaliyetlere giderken evet hepsi e, birçoğu devlet memuru e, hastanelerde çalışıyorlar. Hemşire olarak, doktor olarak kesinlikle. ama bu tür bir faaliyete gönüllü olarak evet. katıldılar. Evet. Yani, biz zaten oraya e, Erciş'e gittiğimizde e, Erciş'in belki de en böyle e, cavcavlıydı yani hitap ettirilir ya öyle bir yerindeydik. Kahveler sokağındaydık. E, sokağa baktığınız zaman oraya orada çalışan arkadaşlar bilirler. Başından sonuna kadar yıkılmış bir görüntü gösteren bir sokaktı. E, üstelik e, başlangıçta araması yapılmış ve e, içinden yaralı olanlar çıkartılmış... Ee, ama e, o enkazın içinden çıkanlar ya da o enkazın içindekilerin yakınları olanların e, panik halinde oraya buraya saldırdıkları bir şeyde gittik. Ve hemen bizim e, elimize kağıt tutuşturuldu e, bu enkaze gidiyorsunuz diye itiraz etme gibi ya da öyle bir lüksümüz de yoktu. Hemen apar topar gittik ve e, hemen hızlı bir şekilde daha her varır varmaz e, böyle bir ortamın içerisine düştük. Ama bu yönlendirme de önemli tabii. Tabii yani... kesinlikle önemli. Ama tabii e, yani... mesela diğer Umut arkadaşımız e, ilk gittiklerinde ne yapacaklarını bilmeden gidiyorlar ve evet. ne yapacaklarını kendileri buluyorlar. Ama arama kurtarma ekiplerinde böyle bir yönlendirme olması e, son Kesinlikle. derece önemli. Şimdi ben zaten Mahalafet Gönülleri e, siz de bir kısmına katılmıştınız zaten davet etmiştik birlikte çalışmalarımız da olmuştu onları takip ettiniz. Ee, o bu 10 yıllık süreç içerisinde arama kurtarma ekipleri belki yüzlerce tatbikatlar yaptılar, yaptılar, yüzlerce çalışmalar yaptılar. Sıcak olayların içerisine girdiler ve bunların hepsi onların açısından ciddi anlamda yetici olmuş ve e, her bir orada erişte bir koordinasyon merkezi vardı ama her bir binada ayrı bir koordinasyon merkezi varmış gibi çalıştı. E, arama kurtarma ekiplerinin kendi içerisindeki itisahlaşmaları ve e, konuya hakimiyetleri. Ee, bu konuda oradaki e, birkaç gün içerisinde e, enkazların kaldırılması ve enkazların içerisinden e, herkesin çıkartılması önemli bir e, kazanım. Mesela ilk defa başka bir şey daha yaptık biz e, orada. E, daha önce bütün e, afetlerde ve depremlerde e, sadece yaralı, e, yaralı çıkartılıyordu. Burada e, bütün binanın içerisinde e, temele kadar tarandı. Ee, en ufak bir şüphe bırakmayacak şekilde e, hiç kimsenin aklına bir şey kalmayacak bir şekilde binanın içerisinde ne varsa çıkartıldı ve binalar neredeyse enkaz kaldırma çalışmasına döndü. E, oradaki kurtarma çalışması. Belki de e, Erciş'in hani e, belirli bir sayı içerisinde olması ve e, evet, toplamda sayısının, bina, sayısının bina sayısının az olması. Buna, e, çok etken, sayıda kurtarma dir. ekibinin bulunması. Evet. Ama tabi bu bize başka göstergeler de gösteriyor. Yani biz malafet gönülleri olduğumuz için daha çok afet öncesine yönelik, afet risklerinin azaltılmasına yönelik bir takım çalışmalarda bulunduğumuz için. Biz tabii orada kurtarmanın dışında bu yönüyle de orayı gözlemledik. Oradaki e, eksikler ya da olması gereken şeyler nelerdir? Biz kendimize bir takım deneyimler çıkardığımız dediğimiz bunlar. Mesela ben şöyle şeyler söyleyebilirim. Nasıl on ya da az yani ee, risklerin azaltılması olabilseydi e, oradaki kayıp sayısı yarıdan daha aza indirebilir diyorsak bu ercişin de geçerli. Ee, ama o binalara her kim izin verdiyse gerçekten yani bunu anlamak mümkün değil. Ee, bir insanın iki yumruğu büyüklüğünde e, o kaya parçaları o binanın betonlarının içerisine nasıl girmiş bunu anlamak ve tarif etmek mümkün değil. Hangi inşaatçı, hangi e, müteahhit hangi inşaatı yapan betoncu, kalıpçı bunu böyle bir şey yapmış bunu anlamak ve izah etmek mümkün değil. Ama benim dileğim burada bu yapıları gördükten sonra hani 17 Ağustos'ta bir veli göçer çıkardık, veli göçeri yargıladık ve oradan doğru kurtardık diye düşünüyoruz ama bence her burada bu olmaması ya. lazım. Burada her kimler sorumluysa gerçekten bunların sorgulanması lazım. İstanbul açısından da yani bizim oradan çıkardığımız dersler açısından e, er, ben e, Ergül Apartmanı'na girdik biz Ergül Apartmanı'nda gördüğümüz çıkardığımız herkes 20 civarında insan çıkardık herkes e, ya eşi altında ya kolon kiriş altındaydı. Bu onların orada afet öncesi bir eğitim almadıklarını, afetler afet olurken nasıl davranacaklarını bilmediklerini, bir afet kültürünün hiçbir şekilde yaygınlaştırılmadığını gösteriyor. Yani Van gibi, Erciş gibi bir yerde depremlerin bütün tarih boyunca yaşandığı bir yerde, Van Gölü'nün hemen kenarında bütün bunların olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bizim acilen, e, afet sonrası elbette ki önemli biz bu konuda çok biriktirdik ben buna inanıyorum ama yeterli değil tabii ki arama kurtarma ekipler açısından ama bunun ikili bir şekilde yürümesi lazım e, arama kurtarma ekiplerinin mutlaka e, profesyonel yani kurumlar nezdinde profesyonel ekiplerin hızlı şekilde yaygınlaştırması ki bu belediyeler olabilir belediyeler nezdinde e, arama kurtarma ekiplerinin kurulması. Çünkü ekipman ve teçhizatların oradan sağlanması mümkün. Gönüllülerin bunları e, sağlaması mümkün değil. E, böyle bir yere yatırım yapması mümkün değil. Ama gönüllülerin mutlaka e, afet öncesi afet risklerinin azaltılması yönünde toplumda bir afet bilincinin yaygınlaştırılması konusunda yan yana gelip hızlı bir şekilde bir Türk ülkeyi saran bir e, tarzda çalışması lazım. Ben Japonya örnek vermek istiyorum. E, Japonya'da e, tsunami oldu. Herkes 20 bin ölümden bahsetti. 20 bin civarında o tsunami de kayıptan bahsetti. Aslında orada yüz binlerce e, insanın hayatının kurtarılmasından konuşulması gerekiyordu. Çünkü e, o bölgede e, binlerce, on binlerce gönüllü o bölgeyi çok kısa bir süre içinde tahliye ettiler. Tahli ettiler evet. Ve, e, ölen insanlar da kurdukları sisteme güvendikleri için öldüler aslında. Çok güvendikleri için öldüler. E, depremde ölen bir kişi bile yok. Yani e, buralar bunları yapıyor. Bunların hepsi e, aslında güzel deneyimler. Biz Türkiye'de e, maalesef toplum içerisinde bir gönüllü hareketini, bir gönüllü ordusunu kurmakta zorluk çekiyoruz. E, ama bunu yine toplum içerisindeki insanların öncül olması lazım. Ben biliyorum Gürhan Bey zaten bu konuda iyi öncülerden bir tanesi. Ha, e, yaptıkları arası. çalışmalardan dolayı biliyorum. E, Mahlafet gönülleri e, olarak biz hem vakıf hem de e, e, il derneklerimiz olarak... Ee, bütün mahallelerde bu çalışmalara yön vermeye çalışıyoruz. Ee, yani bu şekilde yürüyor. Yani bunlardan hepsinden e, ders almak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, geldiniz, deneyimlerinizi anlattınız. Keşke uzun vaktimiz olsaydı ama önümüzdeki haftalar, haftalarda e, Van depremi e, ile ilgili konuları ele almaya devam edeceğiz. Oldukça da e, uzun bir süre herhalde bu konuyu gündemde tutacağız. Bir başka programda tekrar bir araya gelmek üzere diyelim. Çok çok teşekkürler hem sizlere hem bölgede çalışan ediyoruz. diğer arkadaşlara. Ee, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Dinleyen herkesi de selamlar. Evet evet efendim bugün Altın Saatler programında Van Depremi'nde çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi arkadaşlarımız vardı. Ve e, şu anda stüdyoda üç kişiyiz. Umut Dinç Şahin'e ise telefonla ulaştık. Stüdyodaki arkadaşlarımız Efe Özçağlar Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Bolu Şubesi üyesi. Hüseyin Karadayı, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Erciş Yöneticisi, Umut Karapeçe, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Sağa Koordinatörü. Gelecek hafta Van depremine devam edeceğiz. Görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalınız.